Kırık zamanlarda bu hafta Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Selim İleri'yi anlatacağız ve tanıtacağız sizlere. 30 Nisan 1949'da İstanbul'da doğdu Selim İleri. 1968'de Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti Edebiyatçı Selim İleri. Öğrenimini yarıda bırakarak kendini tümüyle yazmaya verdi. İlk yazısı 1967'de Yeni Ufuklar dergisinde yayınlanan Selim İleri, daha sonraki yıllarda Papirüs, Yeni Edebiyat, Yeni Dergi, Türk Dili, Türkiye Defteri, Milliyet Sanat, Gösteri gibi dergilerde yayınlanan yazılarıyla ünlendi. Daha önce İstanbul'un seslerinde değinmiştim. İstanbul Hatıralar Kolonyan kitabımda. Halide Edip Adıvar'ın bir hikayesi var, kubbede kalan hoş Bu hikayeyi ablamın ders kitabında okumuştum ve bir daha unutamadım. Cengiz'de oturduğumuz yıllar edebiyata tutkum yeni başlıyor. Özellikle Türk edebiyatına. Nihat Sami Banarlı'nın hazırladığı o ders kitabına gönül borçlarımı çok sonra duyacağım. Aşkı memnuyu ve doğup büyüdüğü yerlerin çöl güneşini özleyen Beşir'i o kitaptan tanıdım Shakespeare'in unutulmaz sonelerinden biri o kitaptaydı Racin, Kornçil adlarıyla ilk kez orada karşılaşıyordum Sonra Eylül, Beşir usul usul ölüyordu Halit Ziya'nın dili, sözcükleri benim için pusluydu ama Beşir'in ölüşü yüreğimi yakıyordu İkide bir de bu kitabı açar sayfalar arasında kaybolurdum Eylül'de Suat ve Necip piyano başındaydılar. Galiba Latravietta'nın üvertürü yankılanıyordu. Halid Edip'e gelince o 1955 senesi Mayıs'ın birinci günü İstanbul gazetelerinde bomba gibi patlayan bir ilanla başlıyordu. Hayallerimdeki savruluş ne kadar sürdü bilmiyorum. Nihat Sami'nin hazırladığı ders kitabı ablam üniversiteye başlayınca ortadan kayboldu. Shakespeare'in sonesinden Beşir'den, Eylül'den ayrılmıştım. Onlara uzun yıllar kavuşamadım. Fakat sonra birer ikişer çıka geldiler. Aşkı Memnu'yu Eylül okudum. Ortalıkta görünmeyen yalnızca Halide Edip'in hikayesiydi. Epey Halid Edip okudum Handan için, Sinekli Bakkal için yazdım. Halide Edip'in öykü kitaplarını, Harap Mabetleri ve daha Çıkan Kurtuda okudum. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse O zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım Şeytan uçurtmalarım Öper beni annem yanaklarımdan Güzel bir rüyada sanki sevdiklerim Hayattalarken hala Akşama doğru azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala, İstanbul'da sonbahar. Zaman kolay değil, sevmeden sevişmek Tanımak bir vücudu, yavaşça öğrenmek Alışmak ve kaybetmek İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış Biraz kilo almış, ağlamış yine Rimelleri yakıyor Akşama doğru azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul'da sonbahar Akşama doğru azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel ara İstanbul'da sonbahar. 1979'da Dünya Gazetesi'nin sanat sayfasını yöneten Selim İleri, 1968'de yayınlanan ilk öykü kitabı Cumartesi yalnızlığında sınırlı ilişkiler içinde sıkışan insanların yaşamlarını anlattı. Pastırma yazı ve bir denizin eteklerinde öykü kitaplarında gençlerin tutkularını, sıkıntılı ilişkilerini, orta tabakadan insanların acılarını, yalnızlıklarını, kurtuluş arayışlarını anlattı. 1973'ten sonra romana yöneldi Selim İleri. Her gece Bodrum romanıyla büyük başarı kazandı. İç konuşma tekniğini kullandığı bu romanda toplumsal kargaşa içinde bunalıma düşen aydınların arayışlarını ve çıkmazlarını ele aldı. Çocukken gidilen evler iki türlüydü. Annemin seçtiği dostluklar ve gitmek zorunda kaldığı yerler. Annemin gönlünce kurduğu dostlukları severdim ben. Çoğu dünyadan elini eteğini çekmiş kimselerdi. Öle yerlere gideceğimizde annemin ince kıvrımlarla biçimlenmiş dudakları sevinçle çözülüyor, ruj dudaklarda hafifçe gezinip kızıla dönüştürüyor kırmızısını. Kapıdan kedi adımlarıyla çıkıyoruz, annem dikkatle sokak kapısını kilitlemiyor. Sonra sokak yazsa daha bir iç acıcı serinlikte, sonbaharı yaşıyorsak iyicene eliklerimizi ısıtan ılık güneşlerle dolardı. Yollarda dönüp dönüp gerime bakıyorum. Şifanın denize çıkan burnunda sakız ağaçları vardı. Artık deniz banyolarından vazgeçilmiş günlerde gençler onların altlarına otururlardı. Yoğurtçu tarafından sandallar çıkıyor. Kurbalı derenin ağzına gelince ya kalamış kıyılarına uzanırlar ya da şifadan modaya kadar gezinirlerdi. Öğlen güneşinin omuzlara eğilişi, okşayışı. Annemin yeniden genç kız gibi yollardan geçtiği sıralarda yağmurlardan bile gönenirdim. Bu yağmurlar ergenlik yıllarımın ve şimdinin yağmurlarına yabancıdır. Rüzgar üşütmezdi, soğuk rüzgarlar yağmurluğumun yakasını, eteklerini açıp uçurtmazdı. Yağmurda yürüyüşlerimiz annemle, tramvayların, otobüslerin, vapurların, ender bindiğimiz otomobillerin pencerelerine iri damlalar vururdu. Damlanın bütünleşerek cama çarpışı, dağılarak kendince su yolları açıyor. Binlerce resim çizerdim kafamda. Annemi görürdüm. Kuşlar uyduruyorum, ay yıldızlı Türk bayrakları. Yağmurun çiçek dürbününden binlerce şekil geçerdi arka arkaya. Bulutlarla da hep bu oyunu oynardık İncil ablayla. İncil abla annemin isteyerek, özleyerek gittiği evin kızıydı. Annemin onları nereden tanıdığını çıkaramıyordum. Belki uzaktan bir yakınlık, hısımlık vardı aramızda. Bizim geldiğimizi görünce delicesine sevinirlerdi. İffet Hanım beni kucaklar, saçlarımı defalarca öpüp koklardı. Taşlıktan girilince karşımıza düşen odaya koşardım. Burada İffet Hanım'ın annesi yaşıyor. İffet Hanım'ın annesi ben hatırladığımda çok yaşlı bir kadındı. Vücudunun yorgunluğuna karşın aklı dinçti ihtiyarlığından yerinden kalkmıyor, sabahtan akşama kadar bir köşe koltuğunda dua ediyordu. Mor kadife üzerine sırma işlemeli kesesinden el yazması Kur'an'ını çıkarır, hiç sıkılmadan ezbere bildiği ayetleri tekrar tekrar okurdu. Onun elini öperdim. Bu el her vakit tuhaf, baygın bir menekşe kolonyası kokardı. Kolonyası Nuhbe Hanım'ın başucunda dururdu. Yuvarlak, tombul şişenin kapağı Sincap rengiydi. Dur Gözlerim kapalı Başımda o eski Alemlerin sarhoşluğu Loş kayıkan elleriyle bir yalı Altyazı <gülüyor> Sıcak mı değil mi biliyorum Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum Alnım sıcak mı değil mi biliyorum Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum Der klar und arkastum dann Roman ve öykülerinin yanı sıra senaryolar, denemeler ve edebiyatla ilgili incelemelerde de imzası vardır. Eserlerine bakacak olursak, Öykü Dalında, Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, Dostlukların Son Günü, Bir Denizin Eteklerinde, Son Yaz Akşamı, Eski Defterde Solmuş Çiçekler, Romanları, Destan Gönüller, Ölüm İlişkileri, Cehennem Kraliçesi, Bir Akşam Alacası, Yaşarken ve Ölürken, Ölünceye Kadar Seninim, Yalancı Şafak, saz, caz, düğün varyete, hayal ve ıstırap. Deneme inceleme kitapları, Çağdaşlık Sorunu, Aşkı Memnu ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri, Kamelyasız Kadınlar. Anı kitapları, Annem İçin, Hatırlıyorum, Seni Çok Özledim. Şiir kitabı, Ay Işığı. Senaryoysa Kırık Bir Aşk Hikayesidir. Nuhbe Hanım kına yakardı saçlarına, önü işlemeli beyaz tülbentlerle örterdi saçlarını. de saçını örttüğü tülbentler. Yatağının ayak ucuna konmuş bohçasında kalın tülbentler vardı. Levanta torbacıklarıyla sarmaş dolaş. Nuhbe Hanım azıcık kıpırdanıp hareket ettiğinde terliyordu. Ve kızı sırtına kalınca tülbentlerden koyardı. Elbiselerinin yakalarına rokoko yapraklar işlenmiş, ikide bir ellerini bu yapraklara dediriyor Nuhbe Hanım. Benle büyük insanmışım gibi konuşuyor. İffet Hanım'a, çocuğa bir bardak tükenmez versenize canım diyor. İffet Hanım hala tükenmez kurardı kış aylarında. Benim için taze meyveler, bal bademler, iç fıstıkları getirir, sessizce bir yandan bırakırdı. Gerçekte Onur'un sakladığı bir yoksulluk, odalardan taşlığa, taşlıktan mutfağa belli belirsiz silmişti. İncil ablaların evi, Bahariye'nin arka sokaklarındaydı. Buradaki üç kargir konakları zenginlik çağlarını kapadıklarından kiraya verilmişti. Ev sahipleri herhalde pek önceden karşı yakaya taşınmışlardı. Bazı günlerde havanın açık ve aydınlık olduğu günlerde at arabasıyla gelirdi İncil ablalara. Öteden sokağa sapar sapmaz dantelalı mendil kenarlarını hatırlatan çatı çıkmaları görünürdü. Tahta oymalar çok güzeldi. Nicedir konağın yüzü yağlı boya görmediğinden kararıp çirkinleşmişti. Damında hep sazlar bitmişti. Kırık döküktü pencerelerin kepenkleri. Bahçeden girince konakta kimselerin yaşamadığını düşünüyordu insan. Dut ağaçlarıyla akasyalar bakımsızlıktan yabanılaşmışlardı. İncili ablalar hemen bahçeye açılan en alt katta oturuyorlardı. Ama pencereleri kapalı durduğundan Mevsimlerin rengi, ışığı, kokuları, konan kilerinden bozma eve giremezlerdi. Evin iç suskunluk ve sıcak, İncil ablanın yeşil marul yapraklarıyla beslediği kanaryasının ötüşleriyle dağılırdı. Taşlıkta duvarlar ak badanaydı. Nuhbe Hanım'ın odasında gül kurusu. Kireç badananın üzerine yapışmış fırça kıllarını ayıklamaya bayılırdım. Nuhbe Hanım'ın eşyası yıllardır yenilenmemişti. Evin kökeni gibi eşya, duvara dayalı parlaklığını yitirmiş, pirinç topuzlarla bezeli yüksek, demirden karyolası, sağlı sollu yastıklarla tıka basa doldurulmuş koltuk, üzerinde iki büyük gaz lambasının durduğu aynalı konsol. Şimdi sadece bunları anımsayabiliyorum. Sonraları Nuhbe Hanım'ın yanından ayırmadığı İncil Abla'nın mevlüt şekerlerini bidi. Selim İleri'nin ödülleri ise 1976 Sait Faik Hikaye Armağanı Dostlukların Son Günü ile, 1977 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü Her Gece Bodrumla, 1982 Siyat En İyi Senaryo Ödülü Kırık Bir Aşk Hikayesi ile. Annem onlara gittiğimizde daima hediyeler götürürdü. Sırayla Nuh Bey Hanım'a, İffet Teyze'ye ve İncila Ablay'a. Ama bu hediyeler annemin gitmek zorunda kaldığı yerlere götürdüğü buket çiçeklere, lüks fondanlara benzemezdi. Paketleri gizlice taşlıktaki ayakları sallantılı yemek masasına bırakırdı. İffet Hanım hemen fark eder, kızım ne diye zahmet ediyorsun derdi. Sesindeki titreyiş bende onlardan, o taşlıktan ve odalardan kaçmak ihtiyacını uyandırırdı. Taşlıkta ayakkabılarımızı çıkartırdık. Naftalin kokulu terlikler getirirdi İncil abla. Terlikler ayaklarıma biraz büyük geliyor. Çay vakti kızarmış küçük ekmeklere sürülür reçel ve tereyağıyla kahvaltı ediyoruz. Birden iştahım kapanırdı. İncil ablanın gözlerini aradım. Bakışlarımız birleştiğinde dinerdi midemin sinsi bulantısı. Bunca eski, yalın eşyanın ortasında çay fincanları harikuladeydi. Bunlar porselendi. Kulpları ise çaya eğilmiş, çayı yudumlamaya hazır gümüş kuşlardı. Çay içtikten sonra İncil abla bize ut çalardı. Ek deveci develeri engine, şimdi rağbet güzelle zengine diye bir Güney Anadolu türküsü söylerdi. Nuh bu türküyü söylendiğinde İncil ablayla nedense dargın, küsmüş bakardı. Ya da bana öyle geliyordu. Çünkü akşamın karardığı saatlerde kapının gıcırdayarak sokaktan açılmayacağını bilmek, ben de çözemediğim duyguların başlangıcı sayılır. Sözgelimi bize sonlanan gümüş kuşlu fincanların kırıldığını duyardım, kafesteki kanarya'nın bir sabah öldüğünü, bahçedeki camları boydan boya çatlak, limonlukta sıkışmış arıları. Biz eve döndüğümüzde babamı beklerdik. Şaşırmam gereken konulardan biri İfet Hanım'la İncila ablanın bize hiç gelmemeleriydi. Nuhbi Hanım'ın yaşlılığına, yürüyemeyecek kadar yorgun oluşuna bağlardım bunu. Bir gün olağanüstü bir şeyle karşılaştık İncila ablalarda. Nuhbi Hanım'lara annemle benden başka misafir gelmezken ilk kez öğleden sonrasında genç ve yakışıklı bir adam taşlıktaki masayı çevrelen iskemlelerden birinde oturmuş kahve içiyordu. Pencerelerin kepenkleri aralanmıştı üstelik. İçeriye yansıyabilen nihayet odaları dolduran gün ışığı ansızın eski eşyayı büyülemiş, şenlendirmişti. Genç adamın saçlarından bir demet alnına dökülmüştü. İffet Hanım annemi karşıladığında o da ayağa kalktı. Ne iyi ettiniz de geldiniz dedi İffet Hanım. Erişte kesmiştim ben de. İncil abla ibrişimleri, elvan elvan iplikleri topluyordu telaşla. Kusura bakmayın dedi anneme. Biz yabancı mıyız İncila? Cahit dedi İffet Hanım. Tanıyacaksın Süheyla. Hasan amcayla Kemran yengenin oğlu. Annem gülümsüyordu. Hasan amcayla Kemran yengenin adlarını ilk kez işitiyordum. Mühendis çıkmış bu sene Cahit. Bin bir güçlükle arayıp bulmuş burasını sağ olsun. Ben hemen mühendis olmaya karar veriyordum. Genç adam hemen benim Cahit abim oluyordu ve ben büyüyünce tıpkı ona benziyordum. Geniş omuzlu, uzun boylu, insanın elini sıkarken güvenç veren. Müzik